Şehit Olan Hayberli Çoban Yesar Hayber Yahudilerinden amirin Yesar adında Habeşli Zenci bir kölesi vardı. Ve bu köle onun davarını güderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber kalelerinden bazısını kuşattığı zaman Yesar Hayberlilerin silaha sarıldıklarını görünce onlara ne yapmak istiyorsunuz diye sormuştu. Onlar da şu Resulullah olduğunu iddia eden kişiyle çarpışacağız demişlerdi. Resulullah sözü yesarın kalbine işledi. Davarını sürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ey Muhammed sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e, Allah'tan başka ibadete layık ilah bulunmadığına şahadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye ve benim Allah'ın Resulü olduğuna şahadete davet ediyorum buyurdu. Yesar Müslüman olunca, Ya Resulallah, ben siyah tenli, çirkin yüzlü, Pis kokulu ve varlıksız bir adamım şu Yahudilerle çarpışır ve ölürsem cennete girer miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Yasar ya Resulallah ben şu davarların sahibinin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi... Ben bunları ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onları karargâhtan çıkar, onlara bağır ve ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini iade ettirecektir. Onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir. Yasar hemen kalkıp yerden bir avuç kum aldı. Davarların yüzlerine attı ve sen sahibine dön. Vallahi ben artık sana sahip olmayacağım dedi. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca gittiler. Sahiplerinin yanına döndüler. Yahudi amir kölesinin Müslüman olduğunu anladı. Ali radıyallahu an, sancağı çekip kaleye dalarak çarpıştığı sırada, Yesar da onun yanında çarpıştı. Yasar, Yahudilerin attıkları bir taşla şehit oldu. Allah'a bir vakit bile namaz kılmak fırsatını bulamadı. Yesar, Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirildi. Arkasının üzerine yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı. Ashab-ı kiram da dönüp baktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan hemen yüzünü çevirdi. Ashab-ı kiram ya Resulallah. ...ondan niçin yüzünü çevirdin diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şimdi... ...onun yanında... ...cennet hurilerinden... ...iki zevcesi bulunuyor. Şehit... ...vurulup yere düştüğü zaman... ...cennet hurilerinden... ...iki zevcesi gelip... ...yüzünden tozları silerlerken... ...Allah... ...seni... ...toza toprağa bulayanın... Yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün derler. Allah bu kuluna ikram edip onu hayra sevk etti. Allah'a hiç secde etmediği halde cennet hurilerinden ikisini onun baş ucunda gördüm buyurduktan sonra. Allah senin yüzünü ve kokunu güzelleştirsin varlığını da çoğalsın diyerek dua etti